Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in Ramazan Şerif'in ilk iftarında sizlerin huzurundayız. Allah-u Teala sıhhat-ı afiyetle Ramazan Şerif'i bitirmek ibadet ve taahat ile geçirmek teravihlerine teheccüdlerine zikirlerine karşı kuvvet ve neşat cümlemize ihsan eylesin. Amin. Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ ve sellem. Birbirimizi haberdar edelim. Lale Gül TV'de sohbet başladı diye mesajlar çekelim. Bir kişi bir kişidir. Belki işte bu Mubarega'ya karşı biraz daha duyarlı olmaya, haramları, günahları bırakmaya nasuh tevbesine e, vesile oluruz. Bu itibarla emri bil maruf niyetiyle tebliğde e, ulaştırmakta çok fayda var. Bir mesaj, bir tweet, e, efendim, bir telefon deyip geçmeyin. İnsan hayatı değişebilir. E çünkü siz de kazanırsınız. Bu sefer ahirette de kurtulursunuz. Sen kulumu acıdın, ben de sana acıdım Mevla buyurur. Ramazan-ı Şerif'te hayırlar iyilikler kat kat artıyor. Bu itibarla bu mübarek ay hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından çok önemsenmiştir. Sahabe-i kirama önceden beyanlarda bulunmuştur. Teşviklerde bulunmuştur daha Ramazan Şerif gelmeden birkaç gün kala hutbeler irade etmiştir. Şimdi yani ekseriyet farklı cihetlerden Ramazan Şerif'in tabii ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var. İşte herkesin kendine göre bir e, fayda celbetmek istediği alanlar vardır. Bu itibarla herkes yine Ramazan Şerifi efendim önemsiyor önemlemek zorunda çünkü toplumsal bir o hadisedir. Ama Allah için önemseyen, dini açıdan bakan, ibadet için hazırlanan, infak için hazırlık yapan e, azdır. E, i̇nşallah biz onlardan olmak için gayret edelim. Sohbetlerde bu mehaldedir yani, bu teşvik mahiyetindedir. Yoksa her, her seneler günlerinde sohbetlerimiz var. Ama Ramazan şerifte olmasının farklı özellikleri var. Yani teşvik anında. Ee, ...inşallah yerini bulur. Ve insanların... ...manevi tarafları... Işte ...şeytanların da bağlanması... ...hacebiyle... E, ...ibadete karşı hevesleri... ...daha ziyade olur diye düşünüyoruz. Enes i̇bn Malik... ...radıyallahu teala rivayet edildiğine göre... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Ramazan-ı Şerif ...ikbal ettiğinde... ...yani yöneldiğinde... ...artık işte Şaban-ı Şerif'in son günlerinde... E, teakküp ederek e, efendim işte hayretini gizlemeyerek Subhanallah yani bu şaşkınlık ifadesidir esasen fakat burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muradı yani ne büyük Allah der gibi tercesine e, yani bizim gibi kullara Ramazan Şerif gibi bir nimetin e, ihsan edilmesi ki geçmiş ümmetlerde olmayan geçmiş ümmetlerde olmayan bir nimetin Bizim ümmetlere lütfedilmesi Kadir Gecesi geçmiş ümmetlerde yok. Ramazan-ı Şerif bir ay oruç bizim gibi yok. Onun için e, yani ne ilginç bir e, fazilet, meziyet. Buyurmak istiyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Ma'de testekbilun. Ne büyük bir ayı karşılıyorsunuz. Ne büyük bir aya e, girmek üzeresiniz. Biz şimdi girmiş bulunuyoruz tabi. Dün gece itibariyle ikhtar avihimizi kıldık. Elhamdülillah. Ne büyük bir ayda sizi karşılıyor. Ee, bunu yani keşke bilseydiniz. Bilseydiniz daha ziyade hazırlık ederdiniz. Buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin için e, ganimet olduğunu beyan ediyor. Tabi eskiden ee, insanların şimdiki gibi her dakika e, bakkallar, marketler ellerinde, önlerinde yok. Bu yüzden insanlar iftarlık ve sahurluk için hazırlık yapıyorlardı. Yani Osmanlı döneminde bile böyle olduğu anlaşılıyor. E, şimdi e, tabii istediğin, istediğin dakika gidip istediğin yerden temin edebildiğin için biraz da bu işin e, zevki de kalmamış olabilir. Ama hadis-i şerifte Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte Ramazan-ı şerif mümin için ganimettir. Mümin için ganimettir derken tabi bu ganimetlik mefhumu devam ediyor. Çünkü ganimet insanın efendim karı demek, fırsatı demek değerlendirilme değerlendirmesi gereken şey demektir. Ramazan-ı Şerif bu itibarla e, bizim için en büyük ganimettir. Çünkü bir Kadir Gecesi'ne rastlarsak 83 sene 4 ay ibadet etmekten hayırlı olacak. Bu ne büyük bir ganimettir? E O da bu Ramazan-ı Şerif'in gecelerinden birindedir. Bu itibarla önümüzde çok fırsatlar var. Bedir Gecesi var, Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi hakkında birkaç muhtelif rivayetler olduğu için yani ibadetle geçirmek suretiyle çok kazanacağımız, bizi kazandıracak imkanlar var. Cekatından fitresinden kıyırdan teravihinden yani başka e, efendim tabi cekat her e, gün ve gece verilirse de fitre Ramazan şerif'e yine mahsus bir hadisedir. Bu itibarla çok büyük kıdimetler var ve derken ne? Yüdülün <gülüyor> nefakate lil ibade. Bir hususu özellikle beyan ediyor mümin kullar ibadet yapabilmek için nafaka hazırlarlar. Nafaka yani işte harcayacakları parayı bir kenara koyarlar. Ee, yani de, dedim ya evvelce Ramazan Şerif'in bu şekil değerlendirilmeleri vardı. E şimdi işte herkesin işte cebinde parası var. İstediği zaman da o parayla istediği şeyi alıyor. Ee, biraz o bakımdan çarşılar pazarlar çok yaklaştı hani meselesi. Ee, bu şeyler efendim zevkler diyelim maddi manevi zevkler daha az yaşanıyor. Hani her şeyin bol olması, istediğinde ulaşılır olması biraz işin tadını tabii kaçırıyor. Evvelce bu ruh ve şuur daha ziyade mevcut idi. E, çünkü insanlar hazırlık yapıyorlardı. Hazırlık yapıyorlardı. E i̇şte efendim e, şimdi zaten yazın kış meyvesi, kısın yaz meyvesi, bu seralar, meralar yani hiçbir hazırlığın da manası kalmadı. Ben şimdi soruyorum patlıcanın zamanı mı, patatesin zamanı mı, şey, domatesin zamanı mı? Yani neden? E her zaman bulunuyordu onda. E halbuki e, evvelce biliyorsunuz e, turşusunu kurarlar, yok efendim kuruturlar, e, bunları ipi hasarlar, şunu yaparlar. Ramazan-ı Şerif'ten evvel de böyle iftarlık, sahurluk, e, iftariyeler, sahuriyeler hazırlıklar e, yapılır. Bunun için tabii bir nafaka bir para mesela kenara konulur. Ne kadar şey değil mi? Yani insanın işi önden görmesi bakımından ne diyeyimse işte fikri bakımından, kalp hazırlığı bakımından önceden bir hazırlık yapması. Şimdi zaten Ramazan geliyor ya gün kaldı. Geliyorsa geliyor. Ne olacak? Zaten pideler çıkıyor. Zaten cebimde para var. Her şey her zaman mevcut. Bu şey de kalmadı yani. Evet. Belki 40-50 sene evvel bile yaşanan şeyler yani. Şu anda tabii o zamanki şey, şey, imkanlar çok değişti şu anda. Bu internet zaten hayatın tümünü etkiledi. Şu son 10-15 senenin efendim, duygusuzluğu, şuursuzluğu her şeyi birbirine yakın etti. Yakın ederken ele yakın etti, gönle uzak et. Göze yakın ettiği, kalbe uzak etti. Çünkü insan devamlı ulaşılacağı şeyleri kalpte yer vermez artık. Düşünmez. Onun için bir hazırlık şeyi geliştirmez. Beyninde bir şey üretmez, proje üretmez. Çünkü neden? Ne lazım canım her zaman bulunan bir şeyler bunlar. Selam de böyle biraz şey oluyor. Ama... Ya bilmiyorum tabii yeni nesil belki yeni olarak bu zevkleri yaşayanlar işte yeni ergenler, erenler işte yeni Ramazan'dan teraviden habere olanlar belki farklı lezzetler alıyorlardır. Ama biz geçmişle kıyas ettiğimizde hani nerede eski Ramazanlar nerede eski bayramlar falan demeye başladık çoktan. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hazırlık yapmayı burada tavsiye ediyor. Teşvik ediyor. Çünkü ramazan Şerif için yapılan hazırlıkların da e, ibadet için olduğundan ibadet sayıldığını beyan ediyor. Yine Ebu Ureyre radıyallahu Allah'tan ibadet edilen bir As-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını çok müjdeliyordu. E, tebrik, yani İslam'da tebrik var mıdır? Kutlama var mıdır? İşte insanın çocuğu oldu. E, hayırlı olsun, mübarek olsun. Çocuğunu kutluyoruz. İşte efendim ee, ev aldı Yeni ev aldı Yeni araba aldı Böyle tebriklerimiz vardır Şu anda da yapıyoruz Hayırlı uğurlu olsun Tabirleri ee, Bunlar İslam'da yeri vardır Alimler e, Buna delil getirirlerken Şu hadis-i şerifi delil getiriyorlar Kainat efendisi ne buyurdu sahabesine Kaccaekum şehrun Şehrun ramaban Şehrun mübarekün Size Ramazan-ı Şerif geldi O çok Mübarek bir aydır Mübarek yani bereketli olsun, hayırlı olsun. Efendim maddi manevi e, bereket fazlalık demektir. Burada e, da hani bu yemek bereketlendi ne demek? Ya üç kişilik yaptık, beş kişiye yetti yetince ne bereketli yemek dersin? O ama beş kişilik diye hazırlarsın, üç kişi yedi süpürdü, iki kişi hala yok mu dediyse lan bu ne bereketsiz bir sofra oldu dersin. Ve bu manada. Kainatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini tebşir ediyordu. Ve tebrik ediyordu. Yani bereketli geçmesi için e, duada bulunmuş oluyordu. Bazı e, şey cümleler e, ihbari olur. Yani bu ay mübarektir gibi e, zannedersin ki hani, bir şey bildiriliyor burada. Halbuki o ihbari cümlelerin altında ne vardır? E, inşai manalar vardır. Yani dua veya beddua manası vardır. Şimdi Allah onlara lanet et, etti. E, Lugat manası etti oluyor ama etsin anlamı çıkıyor. Allah onları kahretti. Ama mesela meallerde ne veriyoruz? Kahretsin e, veriyoruz. Aynı bunun gibi mübarek aydır. Ne demek mübarek olsun. Bu da tebrikin esasını teşkil ediyor. Selman Farsi radıyallahu anh'tan gelen ribadede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz يَا يَنَّاسِ ...azîmun mübârakûn... ...yani orada da... ...ey insanlar diye tabi Müslümanlar... ...buna muhataptır genel manada ama... ...ey insanlar denilip... ...özellikle Müslüman insanlar manası kastediliyor... ...çok mübarek bir ay... ...çok büyük bir ay... ...sizi gölgeledi... ...gölgesi üzerinize vurdu... ...yani işte Şaban-ı Şerif'in son günleri... ...bu noktada Medine'de çok önemliydi... ...zaten Mekke döneminde Ramazan-ı Şerif... şey yoktu... ...hizletten önce... Ramazan-ı Şerif Mekke döneminin efendim, vazifelerinden olarak teşriya edildi. E, yani Medine'nin e, demek ki Şaban'ın son günleri açısından e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tepşiratı, müjdelemeleri, tebrikatı e, mübarek olsun e, temennileri ve duaları çokça işitiliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne günlerdi o günler, ne hayırlar vardı, ne bereketler vardı. Asrı saadet idi, asrı berekat idi. Ama bizim gibi zavallı bir içareler kaldık dünyanın sonuna. O bereketlerden e, müstehfit olamadık. Ama yine hadis şerifleriyle teselli olmaya çalışıyoruz. E, Sahabensin isimleriyle onlara radıyallahu Allah diyerek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirerek. İşte o günleri yad ederek işte Efendim Suresi'ne böyle buyururdu. Şaban şu anda şöyle buyururdu. Ramazan başında şöyle buyururdu. E i̇şte Ramazan hilalini gördüğünde şöyle dua derdi diye. Size şey etmiştim, öğretmiştim o duaları. Gerçi bu akşam da okuyabilirsiniz hilal duaları. Yani hatta bazı hadis-i sonra gördüm. Yani onu yazmışım. Tabi Ramazan kitabımda hepsini yazmışım. Sayfa 378'den başlıyor. Ramazan-ı Şerif Risalesi diye benim kitabım var. Kaç sene evvel çıkmıştır o. O kitabın 370... Yok, o iftar duarı alınmış. Onu yanlış ettik. Kitap önümde. Efendim, iftar du e, duaları... E, en başta olması lazım. Şey, hilal duaları. İftar duaları 378'lerde başlıyor. Onlardan birkaç tane size dua talim edeceğim. Dersimin sonunda. E, sayfa... 18'de ramazan Şerif'in te hilal görme duaları. Tabi dedim İstanbul'da hilal görmek birinci, ikinci günler için zor oluyor. Ama herhalde yani bu gece ikinci gecedir. Bu gece veya en geç yarın mutlaka hilali görürüz. Yani evlerde, ocaklarda işte camilere çıkıyoruz. Yani tabi biraz güneş battıktan sonra hemen akşam saatinden sonra ikinci gece, üçüncü gece bir 45 dakika falan durur. İlk gece zaten yani dünkü gece çok birkaç dakika durduğu için zaten e, görülmez. Bir de bizim bu şehir hayatında dedim ya şehir dumanları ve gazların e, yükselişi ufuk çizgisini bize kaybettirmiştir. Onun için tenha yerlerde falan yüksek yerlerde e, ufuk çizgisini gören yerlerde yükseliyor olabilir. Dünkü gece için konuşuyorum. Bu gece biraz daha fazla durur. Yani ikinci, üçüncü geceler 45 dakikaya kadar falan duruyor. O arada görmek daha müyesser oluyor, güzel oluyor. Hilali e, karşılamak da lazım. Ee, efendim sallallahu aleyhi ve sellemin Hilal görün evi şehra diyor. Yani buradan da anlaşılıyor ki Hani ilk iki gecede göremedinse de Bu duaları okuma anlamına Okuyamazsın anlamına gelmiyor. Yani sen artık ne zaman rastlarsan ama Hilali gözlemek iyi bir şey de Göremesek de biz dualarını yapalım. Sayfa 18'de başlıyor. Rabaz-i şerif -i öyle güzel dualar var ki. Mesela ben geçen perşembe şeyde söyledim. Üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra Elhamdülillah lezi haleqeni ve haleqeke ve kaddera leke menazile ve cealake ayetel lil alemin. Mesela bu gece bunu birazdan şimdi iftar olduktan sonra tabi ay biliyorsunuz gündüz gözükmez. efendim iftar saatinden sonra şu hamde okusanız mesela bunu vakitler yerler yetişmediğinden ben dergide birkaç tanesini alabildim efendim. Hepsini alamadım. Onları da zaten geçen ay yani ayın Haziran ayın dergisine koymadık hilal geçtiği için. E, ama kitapta 18'inde hadisi var, 19'da duası var. Mesela bu duayı okusa insan. Ya ne diyor? Ay'a hitap ediyor. Hilale hitap ediyor. Bu gece gözle Olmadı yarın da hilaldir. Yani yarın üçüncü gece oluyor. Mutlaka gözleyin ya mübarek. Yani bu kadar kolay bir işi yapamıyorsak ne iş yapıyoruz ya? Gökteki Allah'ın ay. Ne diyeceksin? Üç kere Allahu Ekber diyeceksin. Rabbim her şeyden büyük. Ondan sonra ne diyeceksin? Aya hitap ediyorsun ha. Bak şimdi işte bu meseleler çok önemlidir. Ay beni duyar mı? Ayın Rabbi duyar. Ay da duyar allah Teala geceleri günleri şahit etmiştir. Ay duymasa sağında solunda melek var. Melek duyar. Şahitlerimiz var. Onlar bize ahirette de şahitlik edecek. Defterimize de bizim tekbirimizi, hamdimizi ee, yazacaklar. Ne diyorsun ayak hitap ederek? Elhamdülillah aleyhissalâ. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur. Çünkü bütün iyilikler ondandır. Hamdü senâ ve şükür iyiliğe karşılık yapılır. Bize kimin iyiliği var Allah'tan gayre. Kimler iyilik yapıyorlarsa da allah Teala'nın yarattığı, yaratmasıyla yapıyorlar, e, sebep kılmasıyla yapıyorlar. Onlar ancak aracı olmakta kalıyorlar ama yaratan ancak allah Teala'dır. Onun için bütün hamdler Allah'a yapılır. Kullara bir teşekkür borcumuz olursa da kullara hamdü senada bulunmak mecburiyetinde değil. Zaten hamd ancak Allah'a yapılır. Teşekkür başka, hamd başka, şükür başka. Bütün hamdler vallahi Allah'a mahsustur ki Halakani beni yarattı ve Halakani seni yarattı. Ay, ey hilal, ey Ramazan ayı. Çünkü beni yaratmasaydı, seni yaratsa bile benim senden haberim yoktu. O zaman nerede hamd edecektim? Ama beni de yarattı, seni de yarattı. Ve kadder aleke menazil. Sana menziller ve duraklar tayin etti. Biliyorsunuz, ee, ve Ay için menziller Burçlar yani Burçlar takdir etti tayin etti Ay onlarda dolaşıyor Efendim Güneşin Bir günde dolaştığı Yani doğudan doğuyor güneş Bu sabah doğudan doğdu Bu akşam şimdi birazdan Batıdan batacak Güneşin bir günlük devrini Ay efendi bir ayda dolanıyor diyelim. Menzilleri var. Veya bir yılda dolanıyor. Yani aylık şeyleri var, durakları var, menzilleri var, burçları var. Yıllık var. Mevla Teala ona menziller tayin etti. İşte o gecekenler işte fecaire onun burçları 12 tane burç. Allah Teala khalk etti, takdir etti. 12 burç var. Bu burçlarda duruyor. Oradan ona, oradan ona, konaklığa, konaklığa gidiyor. Sana menziller takdir etti. Ve cealek ayet el alemi. Seni alemler için ayet yaptı. Yani Allah'ın ayeti varlığının, birliğinin, kuvvetinin, kudretinin, sonsuzluğunu delili yaptı seni. Hilale söylüyorsun bunu. Şimdi bu akşam yapabilirsin bunu. Gördün, göremezsen de okursun. Semaya bakarsın, okursun. Ama yarın illa görünür. Yani bugün de kaçırdın. Yarın çünkü çok daha fazla durur. O arada da gö herkesin göreceği kadar duruyor yani. Tabi hava çok bulutlu olsa o zaman buluttan gözükmüyor hali de hava ama gökte gözüküyor. Kim bunu derse diyor Allahu Teala yubahi yubahillahu bi melaketev. Bu hamd duasını okuyan kuluyla Allah Teala meleklerine karşı iftihar eder. Ve buyruk işe diyor ya melaketi, Ey benim meleklerim şahit olun. İnni uşidukum ben sizi şahit tutuyorum. Kad a'tektü hazer abdeminenlar. Bu kulumun boynunu cehennemden azat ettim. Yahu bir hilal duasıyla, bir Allah'ımızın yarattığı mübarek ramazan Şerif ayının hilalini gördüğümüzde, gözetlediğimizde okuduğumuz şu ile cehennemden azat olma imkanımız var ya. Allah Teala bu cehennemden kurtulmayı bu kadar kolay etmişken bir insan yani Allah'ından uzak, zikirden gafil, ay mı doğmuş, güneş mi batmış, ne gelmiş, ne gitmiş, kim ölmüş, kim kalmış. Hiç insan Allah'ın nimetlerinden, Allah Teala'nın adetlerinden istifade etmez mi? Tefekkür etmez mi? Rabbini hatırlamaz mı? Düşünmez mi? Gelen nimetleri hamdle karşılamaz mı? Musibetlere işte inna alillah ve inna raciun dualarla karşılanmaz mı? Her halükarda ne gelirse gelsin Allah Teala elhamdülillahi kulli hal her her şey senden her halükarda hamdü sena sana mahsustur demez mi? Yani bir insan Allahsız celle celer nasıl yaşayabilir ya? Her şey onun elinde, kudretinde yani demek istiyorum bizim gibi eli yok aşağı. Ya bir kabız yapsa. Bas bas bağırsa tuvaletlerde acil servise kalkarsın ya. Efendim la man ma man bilmem ne neler yapacaklar da seni rahatlatacaklar. Bas bas bağırttırır seni. Bir diş ağrısı inan, bir baş ağrısı inan, bir karın ağrısına bir sancı inan, bir şey. Her şey onun yönetiminde. E şimdi hep bela mı gelince hatırlamak lazım. Niçin nimetler bize Rabbimize karşı hicab oluyor perde oluyor. Niçin canım hicab olsun bu kesret. ''Bu kesret içre anla sırrı vahdet.'' İsmet Büyük Şeyh Efendi buyuruyor. Yani bu kadar nimetlere daldırıyorsun... ...Efendim Allah'ını unutuyorsun... ...bu ince çok nimet sana, e, seni Rabbinden uzaklaştırıyor. Niye bu kadar nimetin fazlalığı seni sana Allah'ı unutturuyor? Efendim onu görüyorsun, bunu görüyorsun... ...ay görüyorsun, güneş görüyorsun, yıldız görüyorsun... ...aa manzara ne güzel, aa hava ne güzel... Aa, güneş batışını izleyelim. Efendim şu elma ne güzel, armut ne güzel, ayva ne güzel. Efendim her türlü nimet seni hayran bırakıyor da sahibini niçin düşündürmüyor ya? Ya sen çakal mısın affedersin ya? Tavuğu aldı kaçtı gitti. Efendim e, üzümünü ye bağını sorma. E, üzümünü yiyip de bağını sormayana tilki derler, çakal derler. Adam demezler üzümünü yiyip de bağını bahçıvanını sorana, yaratanını arayana insan derler. Sen bu kadar nimetler sana niye perde oluyor? Halbuki ne olması lazımdı? Gözlük olması lazımdı. Şimdi gözlüğün camı esasen sana öyle bir bandaj taksalardı gözüne bandaj. Gözlük kadar. Gözlük kadar bir bandaj taksalar gözlük gibi sana... Önünü gör, göstermeyen bir cam taksalar diyelim. Ne yapar? Hiçbir şey göremezsin. Takarsan o gözlüğü senin nezdinde ne dağlar var ne taşlar var, ne güneşler var, ne aylar var. İstesen güneş dünyadan kaç kat büyük. Ama <gülüyor> şu kadar bir şey kapatıyor işte. Göstermiyor sana onu. E şimdi aynı perde yerine, aynı göstermeyen efendim cam yerine çıkart onu. Bir avuçluk bir küçük bir şeyle. Gözlük takarsan gösteren cam yani gösteren cam. Hem de uzağı yaklaştıran cam. Türbün, teleskop gibi bakıyorsun. Gökteki gezegenleri önüne getiriyor ya. Ya. Böyle bir şey koyuyorsun gözüne. Bakıyorsun ne kadar uzaktaki yakın olmuş. Onun için senin bu çok nimetler sana niye hecap oluyor? Sana niye perde oluyor? Sen ne yapman lazım? Bu çok nimetler sana gözlük camı gibi olup Sahibini göstermesi lazım. Bu kadar iyiliklerine, e, nimetlerine gark olduğun. O Halik Teala, o Yaradan ne yüce Allah'tır diye. Senin hamdini artırması lazım. Zikrini artırması lazım. Şükrünü artırması lazım. Halbuki sen ne yapıyorsun? Ha şimdi iftar sofrasında sermişler oraya 10 tane 20 çeşit kahvaltılıklar, şunlar, bunlar, yemekler, gelecekler, gidecekler. Arkada ne var daha? Efendim hanıma onları da soruyorsun. Daha neler gelecek? Kaç çeşit var falan filan. Sofraya da önden dizilenlere bakıyorsun. Böyle bir kere ya millet bunu bulamıyor. Aç var susuz var. İnsanlar oruç tutuyor iftihar edemiyor. Efendim kafalana bomba yağıyor. Ben bu nimetler içinde Allah'ıma ne kadar hamd edeyim ne kadar şükür. Şimdi Ramazan hilali görünecek işte mübarek ay. Ne kadar hamd edeyim bu mübarek aya beni kavuşturdu. Bana görmeyi nasip et. Şimdi tekbir getirmek zamanı değil midir? Şimdi hamdü sene etmek zamanı değil midir? Yoksa oyalan boyalan sahibinden habersiz yaşa. Bu bu hayvanlara yakışan bir manzaradır. Yani nimetleri görüp nimeti ihsan edeni tanımamak, anmamak, yad etmemek, zikretmemek, şükretmemek insan işi değil. Onun için mesela ben şahit olun ey bu kulumu cehennemden azat etledim. E şimdi e, sen, sen bu şuurla Allah'a hamd edip hilali gördüğünde Allah'ına o hilalin ne büyük ayet olduğunu tefekkür ettiğin zaman tefekkürü saadet gheru min ibadeti seb'ine seneten. Bir anlık tefekkür, tefekkür ne demek? Batıldan hakka intikal. Yani Allah'ı unuttuğun zaman her müşaheden temaşan batıl. Ama ne zaman sahibini ve yaratanını düşündün müşahede ettin bu Allah'ın ayetidir. Allah olmasaydı Celle Celaluhu kurban olduğum bu ayet zuhur etmezdi. Bunu kimse yaratamazdı Allah'tan gayri. Bu ona delalet ediyor. Sahibine işaret ediyor. Efendim, diyerek seni alemlere ayet yapan Allah'a hamdolsun. İşte burada tefekkür oluyor. Bu tefekkür seni ne yapıyor? Batıllardan koparıp Hakka irşad ediyor. Sana Rabbini hatırlatıyor. İşte bir anlık tefekkür ne yapıyor? 70 sene ibadetten hayırlı oluyor. E tabi yetmiş ibadet eder. Cehennemde de azat olmaz mıydı? Olurdu. İşte bu hamde. de sadece papağanlık yaparak efendim elhamdülillah diye papağan da der. Şuursuz gafletle okunanı kastetmiyoruz. Seni alemlere ayet yapan Allah'a hamd olsun diye Ramazan hilalini gözleyeceğiz. Bu gece yarın gece içinde mutlaka göreceğiz. Ve 19. sayfa Ramazan şerif kitabının 19 sayfasına şu an bu e olmazsa okumak suretiyle de inşallah tabun vareganın girişinden beratımızı azadımızı alacağız artık sonuna inşallah kat kat müjdelerle çıkacağız bir kısa ara veriyoruz ondan sonra inşallah devam edeceğiz hadis şeriflerle beraber. boş durmayalım. Zikirlerimizi de devam edelim. Yüz kere Sübhanallahü bihamdihi yani hem beni dinlerken kulağın sohbette olur. Ağzın zikirde de olabilir. Yüz kere Sübhanallahü bihamdihi güneş doğmadan evvel, batmadan evvel yani günde bir kere dahi olsa güzürat lev zünubu ve lev kanet ekzaram zebedil bahr Denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir. Ve kıyamet günü ondan daha faziletli amel işlemiş olarak kimse gelemez. Yani o gün için. Mesela bugün hepimizin defterimiz, yani günlük defter kapanıyor. işte akşam ile beraber günlük defter e türülecek. Bir daha daha bir şey yazdıramaz yani sevap bugün adına yazdıramazım. Bugün bitiyor işte birazdan. Onun 70 kere istiğfar, güneş batmadan... Estağfirullah, estağfirullah. Güneş batmadan 70 istiğfar etse 700 günah affedilir. Herhalde kimse bugün 700 günah yapamamıştır herhalde. Ne kadar uğraşsanız da belki de yapamamışsınızdır. Yani 700 çok bir rakam. Ama işte bu gıybet dedikodu iftira... Yani ağzıyla konuşanın günahlarını sayarsan ki... Sayılmaz olur En büyük günah ağızdan sayılıyor. O zaman 700 de olur yani. Çok çok gevecelik var. Gevezelik de bo boşuna olsa yine mala yani sayılır. O hepten gıybet dedikodu iftira olsa kebair en büyük günahlara giriyor. Bu da ağızla yapılıyor. Oturduğun yerde de kolay kolay yapılıyor. O zaman 700 medhuz olur ya. Yani. Bu itibarla 70 istiğfar okumalı güneş batmadan. Ondan sonra efendim ee, Yüz kere Sübhanallahübihamdi. En azından konuşuyorum. Hadi sabah uykun geldi falan. Şuradan sonra ağırlık bastı falan. Mutlaka e, yüz kere hamdi. Şimdi yani okuyalım. Ondan sonra e, Mübarek Ramazan Şerif'in birinci günü günündeyiz. İlk on gün Ya Erhamer Rahimin Çünkü hadis-i şeriflerine buyuruluyor. Ve ve şehrun Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki evveli o rahmetin. Başı rahmettir. Rahmet yani yağmura da rahmet deniyor ve en şuru rahmet de Allah rahmetin neşrediyor. Yani yağmuru yayıyor. Ayet-i de beyan ediyor. Ee, Mevlan acımasının eseridir. Yağmur yağmasa ot bitmez, hayvanlar da yiyemez, süt de yapamaz. Efendim biz, bizim de yiyeceklerimiz, buğdaylarımız, arpalarımız hasıl olmaz. Onun için Allah'ımızın en büyük rahmetin eseridir yağmur. Ee, Ramazan-ı Şerif'in rahmettir. Ee, rahmettir ne demek? allah Teala'nın kullarına acımasının çok eserleri tezahür eder. Bakın senelerdir geriden beri geliyoruz. Kaç senedir ben hatırlıyorum. Ee, hep Ramazan'ın başı serin ol. Halbuki biz şimdi geri geri kışa doğru geliyoruz. Ee, birkaç seneler önce daha yazdaydık. Değil mi? Yani Temmuz'da, Ağustos'ta Ramazan oldu. Yani 3 ya sene evvel e, efendim Temmuz'daydık. Yani Haziran'ın sonlarındaydık. 4 sene evvel Temmuz'daydık. 10 sene 10 sene hesap ediliyor ya geri geliyor. E, bu hesaba göre e şimdi efendim e, geçen seneler de aynı oldu yani. Demek istiyorum. Şimdi biraz daha tam yazın ortasında değiliz diyorsun ama tam yazın ortasında olduğumuz seneleri de hatırlıyorum. Hep Ramazan-ı Şerif ayının evveli rahmettir. ...hadis-i şerifinden dolayı... ...hep serinlik olur. Bak şimdi bugün de serindi. İstanbul itibariyle konuşuyorum. Etraf illerde öyle. Ve inşallah bu hafta... ...yani ilk haftası Ramazan-ı Şerif'in... ...ilk haftası ilk onu ...inşallah serin geçer. Geçecektir. Ve inşallah... ...yağmurlar yağar. Ben meteorolojiden... ...bilgi almıyorum. Meteoroloji haberlerini de takip etmem. Ama... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadıktır. Asla yanlış ve yalan söylemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerde vahidir, Mevla bildiriyor. E, havayı serinleten, yağdıran, estiren ancak allah Teala'dır. O zaman onun buyurduğu olur. Bak görürsünüz yine. inşallah Mevla sizi oruca alıştırana kadar serinlik eder size. Birkaç günde de alışırsınız ondan sonra. Sıcak olsa sonuna doğru belki oluyor. Ortasında oluyor. Ama başında olmuyor. Kurban olduğum her sene böyle başını serinlik yapıyor. Çünkü rahmettir. Ve yağmurlar gelir. Önce hafta inşallah yağmurlar ya Çünkü başı rahmet Takip edin bakarsınız inşallah. Yağmurlarda da duaret dolunmaz. Yağmur yerken yalvarırsınız Mevla'ya. Rahmet edersiniz. Onun için evveli rahmet olduğundan Ya Erhamer Rahimin Yüz kere Ya Erhamer Rahimin okuyoruz her gün. Ey acıyanların en merhametlisi. Üç kere söylediğin zaman bir melek geliyor. Kad fesel. Acıyanların en merhametlisi. Sana yöneldi şimdi. İste ne istersen diye. E şimdi üç de bir bu meleğin nidasıyla ve müjdesiyle karşılaşıyorsunuz. Yüz de kaç tane üç kere var? Değil mi? O zaman eee her üçte bir insan yani artık işte üçü kollayamazsın da diyelim ki dört oldu beş oldu. Mimdi. Arada da insan kalbinden dilinden de edebilir arada dua eder. Yine yarhamirrahim yine de devam edebilir. Ama en azından kalbinde insanın niyetler olsa evvela ümmetimizin kurtuluşu, eli sünnetin halası, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın, Filistin'in, Gazze'nin, Suriye'nin yani Irak'ın, Libya'nın içler acısı halleri, efendim Müslümanların zor durumları yani yine e, Bugün işte haberlerde bir kanalda dinledim Farkında mısınız? Hep gavurlar Ramazan şerifte Müslümanı öldürmeye Heves ederler Şimdi yine operasyonu beklediler Bekliyor IŞİD operasyonu Ya IŞİD operasyonunu yapayım derken Dünya kadar sivil e, Suçsuz e, Teröre bulaşmamış Müslümanları öldürüyorlar Şu anda yine Sivilleri bombaladılar Suriye'de. E yani bugünkü haber tabii dün mü oldu, bir gün evvel mi oldu bilmiyorum. Bugün dinlediğim haber, 106 kişi öldü. Sivil. 46 çocuk. 46 çocuk. Yani, biz terörün her türlüsüne karşıyız. Müslüman da öldürülmez, gavur da öldürülmez. Suçsuzları, haksızları öldürülür mü? E ben İngiltere'de de, ...olan patlamaya karşıyız. Bunlara en çok reddiyeleri ben yapmışım. Kiliseyi de patlatamazsın. Havrayı da patlatamazsın. Konseri de patlatamazsın. Bunlar Müslüman değil diye de patlatamazsın. Asla. Bunlar en büyük günah, en büyük haram. İnsana suç üzere bir insanın hakkına giriyorsun. Ama bakın... ...İngiltere'deki olay... ...efendim... ...yıllardır İngiltere'de olmayan tabii ki bir şey. Olmasın, hiçbir yerde olmasın. Terör olsun olur mu? Orada da dünya kadar Müslümanlar geziyor, dolaşıyor. Efendim, sadece burada İngiliz yok ki. Dünya her de Müslüman da var. insan. en nihayetinde herkes insan. Allah insanın kanını haram etmiş. Men kat ele nefsen bir gayri nefsin diyor. Haksız yere bir cana kıyan diyor. Bir Müslümanı öldüren demiyor. Dolayısıyla herkesin canı Allah tarafından muharremdir, hürmetlidir haram kılınmıştır. Böyle önüne geleni Müslüman değil diye öldürmek diye bir şey. Zaten yok. Haşa. Ama İngiltere'deki 22 kişinin 22 gün değil 22 sene sonra bile gündemden düşmeyeceği biliyoruz. Ve bugün Türkiye'de bile İngiltere'deki şarkıcı için, sanatçı için ağlayanlar var. 3 gün 3 gündür, 2 gündür 3 gün peş peşe ağlayanlar var. Oradaki şarkıcıya hayran olmuş bizim gençlerimiz. Efendim işte neyiz? e tamam üzülebilirsin tabii orada panik olmuş. insanlar ölmüş. Şudur ayrı bir şey. Ama bu ölümler Suriye'de normal olmuş. Irak'ta normal olmuş. Libya'da normal olmuş. Myanmar'da normal olmuş. Doğu Türkistan normal olmuş. Günde 20, 30, 50, 100. Ege Denizi'nde her gün boğulan 20, 30 günlük günlük. Geçen bir ayda 400-500 ölü vardı. Bir ayda Ege Denizi'nde boğulan Müslüman sayısı. Suriyeli, Libyalı. Vesaire muhacirler. Pakistan'da, Afganistan'da bunlar muhtat haline gelmiş. Ama yıllarda bir kere bir terör hadisesi olduğu zaman Avrupa ülkelerinde dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ve vicdansızlar, ve insafsızlar. Efendim, biz sizin için üzülüyoruz. Bugün Türkiye'de nice Müslümanlar oradaki olaylar için üzülüyor. Üzülünecek işler tabii ki. Ama ve lakin siz ne acımasız insanlarsınız ki. Geliyorsunuz. Suriye'de. Ramazan günü hala bomba atıyorsun. Bir de IŞİD'e atıyorum derken. görüyorsun sivillere atıyorsun. Suçsuzlara atıyorsun. Müslümanlara. 46 çocuk bir kere de gitti ya. Bugün haberlerde bugün. Yani şimdi iftar sofrasındasınız. İştahınızı kaçırmak istemiyorum ama ne kadar kaçırsam da siz zaten yiyeceksiniz. Onu da biliyorum. Yeter ki fazla yemeyin de teravide kalp krizi geçirmeyin. Ama e insan biraz da düşünecek ya. Müslümanlar ne haldedir ya, ne zor durumdadır ya. Şimdi Musul operasyonu hazırlanıyorlar. IŞİD'i köşeye sıkıştırmışlar da. Musul operasyonu. Ya kardeşim, IŞİD kaç senelik IŞİD? Bayramdan sonrası da var. Eşini sen IŞİD'i operasyon yapayım derken. insanlara anons ediyor. Ne yapıyor? Çabuk şehri terk edin. Ya şehri terk etmek bu kadar kolay mı? Adamın evi var. Barkı var, çoluğu var, çocuğu Ramazan orucu ağzına, iftarlığı var. Ne kadar bir eşyasını kalacak, taşıyacak terk edin diyorsun. Yani illa bakıyorum. Senelerdir bu işi özellikle takip ediyorum. Ne zaman operasyonları bekletiyorlar, bekletiyorlar? Sen Şaban'da yapamadın mı operasyonu işidin? Yok. Ramazanda yapacak. Niye Ramazan'da yapacak? E çünkü o operasyon olurken dünya kadar eli sünnet Müslüman, dünya kadar oruç tutacak, işte sahur yiyecek, iftar açacak, insan evinden barkından olacak, yurdundan yuvasından olacak. Çünkü neden bomba kafama yağmasın diye kaçmak durumunda kalacak. E Ramazan günü kaçmakla oruçsuz ağzına kaçmak, evinden çıkmak bir mi? Evinde kendi herkesi kendi göre kurulu düzeni var. Halk için konuşuyorum. Musul operasyonumuzu, Musul'un şu mahallelerini. E orada dünya kadar teröre bulaşmamış. Zaten Işid'i kurdurdunuz. Musul'u da siz işgal ettirdiniz. Musul'daki insanlara senelerdir azap ettiriyorsunuz. Şimdi Ramazan günü hadi çıkın kaçın bakalım. Bombalıyoruz. Ya Ramazan niye beklediniz? Vallahi kaindirler. Billahi zalimdirler. Sadece kafir değildirler. Yani. Şimdi Musul operasyonuyla dolayı o Musul'da nice insanları evinden ocağından Ramazan günü bu insanlar nasıl, nereye taşınacaklar? Nerede iftarlık bulacaklar, sağlık bulacaklar? Kolay mı bir yere gittiğin zaman, çıktığın zaman evinden orada hemen düzen kurabiliyor musun? Kim sana çadır verecek, aş verecek, sıcak çorba verecek? Kim? Musul yani topraklarında yine Türkiye'ye gelene burada bir şeyler imkan sağlıyorsun. Sen gidip Musul'un içinde bu kadar insana nasıl yetişecek? Ne Türkiye yetişebilir ne Ürdün ne bir yer. Onun için yani hakikaten bunlar, bu din düşmanları, bu kafirler, Müslümanlara zarar vermek için, Müslümanları özellikle Ramazan'ı münafıklar diyor, özellikle hadis-i şeriflerde kâfirler özellikle münafıklar içimizdeki tabii şeyler, Müslüman görünen zındıklar, bunlar Ramazan'da Müslümanlara zarar vermeye çok merak ederler. Ramazanda bunları nasıl ibadetinden ederiz? İşte sofralarını dağıtırız. Aile düzenlerini bozarız. Bayramlarını zindan ederiz. Bayrama kadar bu işler devam ediyor. Bayramda. Nerede çek iki günde operasyon? Beklerler, beklerler. Ondan sonra böylece 13'ün dua edelim. Ya Erhammen Rahimin yüz kere okuyalım dedim. Her üçünde bir melek geliyor. Erhamurrahim ile olan Allah şimdi sana yöneldi. Özel tecelli etti sana. Üç kere ya Rahiminin hatırı bahşi için. Fesel. iste Ne dilersen dile Allah verecek. Ya bir duamızı şu Musul'da şu anda operasyon hazırlığı var. Burada terörden efendim ula, uzak olan e, vatandaşlar oranın halkı ne kadar zor durumlara girecekler şimdi. Kafalarına bomba yağacak. Ondan sonra pardon yanlış oldu diyerek nice çoluğu çocuğu yine öldürecekler Ramazan. Şehrinde. Bunların kurtuluşu için. Şu üşidin bir an evvel kahru perişan olup darmadağın olması için. üşit bahanesiyle bütün Müslüman yurtları vuruluyor. Kendileri kurdurdular, kendileri oynatıyorlar. Bu IŞİD'in kahru perişan olması. Bu PKK'nın, bu PYD'nin bak her gün asker şu anda şehitler artmaya başladı. Her gün şehit haberi var şu an Türkiye'de. Bu kitapsızların, bunların arkasındaki güçlerin, Kahrumahlı olması bir yandan basın ay, bir yandan Müslümanlara duayı. Eksik etmeyin. Efendim Myanmar'dakiler botlarla şeylerle kayıklarla sandallarla. Efendim Bengal'deşe geçmeye uğraşırken boğuluyorlar ediyorlar. Yüzbinlerce binlerce muhacir evleri barkları yok. O Budistler orada onları kesiyor doğruya diri diri efendim insan eti yiyorlar yani. Böyle. Doğu Türkistan'da Çin gavurunun zulmü. Ne diyelim bütün dünyada mazlumler. O hapishanedekileri unutmayalım. Filistin hapishanelerin, İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli kardeşlerimiz. On binden fazla mahkum var. Hiçbirinin suçu yok. Yahudi keyfine tutuklamış. Üst üste koyuyor onları böyle. Nasıl oruç tutacaklar? Kim iftar verecek, kim savur verecek? Yahudi acırma adama. Yahudi acırma adama. O kadar hapishanede Müslüman var. Mısır'da öyle efendim, Müslüman kardeşlerimiz, çok hapiste Müslüman kardeşler var. Mısır'da mı hapishanelerde? Nereye anlatalım ya? İçler acısı şu vaziyete bak ya. Onun için, ya arhamen rahim. Tam şu iftar saatlerinde duanın kabul oldu. Şun mübarek saatlerinde. Yalvaralım Allah'ımıza. Celle şanuhu celle celaluhu. Bir yandan sevinelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif girdi. İbadet mevsimi geldi. Efendim dua mevsimi geldi, zikir mevsimi geldi. Yüz kere ya arhamer rahim. On gün boyunca her gün. Hem de bir yandan kalbimizden dualar yaparak, Müslümanları dert ederek Allah da bizi acıyacak. Allah da bizim vatanımızı işgal ettirmeyecek. Nitekim 15 Temmuz'u akim kıldığı gibi dualar bereketine, muhacirlere yardım bereketine, fakirlere destek bereketine efendim vatanımızı onlara açtık, her türlü imkanların sofralarımıza Efendim onları ortak ettik, paylaştık. Müslümanlar çok yardım yapıyorlar tabii ki muacir kardeşlerine. Bunlar çok büyük hayırlar, çok büyük işler. Ramazan-ı Şerif tam bunları teşvik eden, bu şuurları ziyade eden, artıran bir mevsim. Bir yandan Allah'ımıza ibadet, oruç, farz ibadeti Ramazan'dan başka hiçbir günde nasip olmuyor. Onun için bilhassa Ramazan-ı de ibadetlerle sevineceğiz. Yahu nereden geldi? Allah muhafaza ya. öyle şey düşünülür mü ya? Elfazü küfür kitaplarında, el-i sünnetin akide kitaplarında diyor ki bir insan Ramazan geldiğinde yine ağır misafir geldi derse kafir olur diyor. Niye kafir olur? Çünkü Ramazan'ın Ramazanda ne geldi? Oruç ibadeti geldi. Oruç farz olarak geldi. Teravih sünneti müekked olarak geldi. Ama sen bundan ağırlanıyorsun. İşte savra kalkmak, bilmem vesaire. Oruç zor falan. İftar saat 8.30 geçmiş. Günler sıcağa dönmüş. Efendim ağır misafir. Dediği anda kafir oldu. Çünkü neden? Allah'ın ibadetine, farzına, vacibine ağır dedi. Çok tehlikeli bir laf. Müslümanlar böyle şey sarf etmez. Sizden zaten böyle bir şey konuşmak beklenmez. Siz sevinenlerdensiniz ben biliyorum. Ne buyuruyor hadis şerifte? Efendi Hazretleri. Her cuma hutbesinde, Ramazan'ın ilk hutbesinde bu hadis şerif okurdu yani. Ama bunun e, efendim o marifetdeki şimdi efendi yanında geçinen o efendiye hainlik eden adamlara sorarsanız o irfanlara mırfanlara onlar bu hadis bunun kaynağı kaynağı yok halbuki kaynağı efendimizlere ama var kitaplarda mevciz kitaplarda var geçiyor ama biz efendinin yolunu izliyoruz efendiye hainlik edenlerden de Allah efendi khalas eylesin amin şu iftar saatinde amin değil men ferahabidu huru ramadan harramallahu cisdahu Ale kim Ramazan-ı Şerif girdi diye sevinirse Allah onun canını, cesedini bedenini cehennem ateşlerine haram kılar. Yani yasak. Cehennem sana dokunamaz ey kulum. Niçin? Ramazan girdi diye sevindin. E niye sevinir bir adam Ramazan girince? Niye sevinir? Müslüman oldu için sevinir. Oruç geldi diye sevinen teravih geldi diye sevinen sahura kalkacağız da halbuki sahur geceler bir avuç. Ertesi gün adamın işi var. E sahur baya bir zahmetli bir şey. Ama bir adam bundan seviniyorsa işte o Müslümandır da onun için seviniyor. Bunun için bir yandan sevineceğiz ama bir yandan Müslüman ümmetini, ehli sünnetin bu perişan haline üzüleceğiz. Bu üzüntü de bizi onlar hakkında ne yapacak? Duaya sevk edecek. Evet. Siz bir yandan zikirlerinizi yapın, dualarınızı yapın Dış iftari Her iftar sofrasında sizin şimdiki iftar birkaç dakikanız kaldı, yüzde yüz dua hak kabul hakkınız var. Yüzde yüz, bir tane hakkınız var. E ya mübarek, 29 gece herhalde bu sene 29 çekiyor, 29 tane yüzde yüz makbul dua hakkınız var. İnşallah birinde bana kullanırsınız. Allah'a uzun ömürle size hizmet nasip etsin yolundan ayırmasın. Ben bir şey istemiyorum. Size hizmet nasip etsin, yolundan ayırmasın. Kolay etsin, kabul etsin. He, bu dualarla ümmeti yad ediniz. Kendi müşkillerinizi hallediniz. Mevlamızın kafasına muracaat ediniz. Asla Allah'tan gaflet etmeyiniz. Hele şu saatlerde çok açlık size bindirmiş, hele sigaracıların kafasına tamamen duman istila etmiş vaziyette ben biliyorum ama tam zikrin makbul olduğu saat, tam duanın kabule şayan olacağı Saatlerdeyiz. Nazik ve hassas dönemlerdeyiz, vakitlerdeyiz. Evet. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Etâküm ramadânü Şuhur, şuhûr femerheben bihi ve ehlâ Yani nasıl biz insanlara hoş geldin, safa geldin, selamdan sonra tabi bunlar. Merhaba, merhaba diye birbirine söylüyoruz ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve ramazan-ı şerif ayı bize şahittir. Şahit olanın e, manevi hayatının olmadığı düşünülebilir mi? Ve şahidi ve meşhud. Günler, geceler şahittir. Aylar şahittir. Hele ki Ramazan-ı Şerif ayların efendisidir. Biz teravih kılıyor muyuz? Oruç tutuyor muyuz? Beş vakit namazı kılabiliyor muyuz? Yani şu beş vakit namazdan bir vaktin kazası var ya. Kazaya bırak. Kılmamayı bırak. Kazaya bile bırakmak 80 sene cehennem azabını mucibtir. Oruç tutuyorsun, namaz kılmıyorsun. Bu... Tabi oruç tutma namaz kılmıyorsan oruç tutma anlamına gelmiyor. Mutlaka tut. Ne kadar borç düşürebilirsen, ne kadar cezadan düşürebilirsen iyidir ama... Yani namaz oruçtan aşağı değil. Bir adam oruç tutmayana ne gözüyle bakar? Hasta değilse, yolcu değilse gavur gözüyle bakar. Bu ne biçim adam Ramazan'da oruç tut? Ama namaz kılmamak ne kadar normal olmuş değil mi? Beş vakit namazı kılmayanlar duyduğumuz zaman... 5-10 kişi bir yerde oturduğumuz zaman kılan göze batıyor. Aa bu 5 vakit kılar deniyor. Parmakla gösteriliyor. Kılmamak normalleştiği için o kadar ki ekseriyet kılmıyor. Bir de bakıyorsun işte ben cemaat tak ya namazımı kılayım dediği zaman bir kişi, iki kişi oradan kalkıyor. 10 kişi orada oturuyor. Bu kadar ters döndü bu iş yani. Halbuki bir vakit namaz Ramazan'ın bir gün orucundan aşağısı yok, fazlası var. Onun için ne olur namazda? Hiç olmazsa farzları, hiç olmazsa farzları. Abdest sıkıntım var. İkide bir alamıyorum. İşteyim, güçteyim, çalışıyorum. Ya bir abdest alırsın. Öğleni son vaktine doğru farzını yetiştirirsin. Sonra ikindi ilk vaktinde kılarsın. Hiç olmazsa bir abdestten iki namaz kılacak şekilde bir proje üretirsin de farzları mutlaka kılarsın yani. Bu nasıl olacak ya? Bu namazsız nasıl iman kurtulacak ya? Son nefes nasıl kurtulacak? Mutlaka tövbe edelim. Şumbare kayda. cevaplar katlanıyor. Günahlar katlanıyor. Yarınki derste İnşallah bu katlamalardan bahsedeceğim. Yani sevaplar nasıl katlanıyor, günahlar nasıl katlanıyor Ramazan ayında. Özellikle Ramazan ile ilgili hadis ve okuyacağım. İnşallah. Bir saat kala efendim iftara yani saat şöyle diyeyim 19.30. Benim başlama saatim her gün inşallah 19.30 itibariyle. Dakikalar ileri gitmeyeceğiz. 19.30'a başlayacağız inşallah. Dersleri böylece takip edin. Evet. Ayların efendisi geldi size. Hoş geldi, safa geldi. Efendi, her şeyin bir efendisi var buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların efendisi, beşerin efendisi Adem aleyhissalatü vesselam. Şehirlerin efendisi Mekke-i Mükerreme. Taşların efendisi Hacer-i Kuyuların efendisi Zemzem-i Şerif. Asaların efendisi Asay-i Musa. Mühürlerin efendisi Süleyman aleyhisselamın mühürü. Acemlerin efendisi selman Selmanı Farisi. Rumların efendisi Suheybi Rumi. Böyle gidiyor. Kitapların efendisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın efendisi Bakara Sure-i Cellesi. Bakara Suresi'nin efendisi Atel Kürsi. Atel Kürsi'nin içindeki efendisi El-Hayyül Kayyum. İsmi Şerif'te. Böyle gidiyor. Her şeyin bir efendisi var. Ayların efendisi günlerin efendisi Cuma günü. Gecelerin efendisi Kadir Gecesi, Ayların Efendisi Ramazani Şerif. Hoş geldi, safa geldi. Merhaben onun için sevinmek lazım, müjdelenmek lazım, ağırlanmamak lazım. Bu oruçlarla temizleneceğiz. İnşallah bu hayırlarla temizleneceğiz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur. Merhaben bir mutlahhirine bizi tertemiz edecek Ramazan hoş safa geldi. Niye? Bizi tertemiz edecek. Oruçla, namazla, ibadetle. Ramazan hayrun kullu. Ramazan'ın tamamı hayırdır. Ramazanda şer diye bir şey yok. Siyamun neharu kıyamun leilu. Gündüzleri oruç, geceleri teravih, ibadet, namaz ve nefakatu fike nefakate fi Ramazanda yapılan harcamalar, iftar sofrasına yapılan masraf, sahur sofrasına yapılan masraf, Allah'ın orucuna kuvvet için yapıldığından Allah yolunda yapılan, cihatta yapılan bir Mekke fethinde, bir İstanbul fethinde yapılan harcamalar gibi ibadet sayılacak. Ve sayılmaktadır. Bundan dolayı şimdi sizin iftar vaktiniz geldi. 33 dediler 34 oldu. Siz iftar etmiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? He? Allah Teala oruçlarınızı mübarek eylesin. İftarlarınızda da cümlenizi azad eylesin. Mağfiret eylesin.